İmam Şafii Rahimahullah hembeliler gibi hembeliler gibi en azı bir gün bir gece ancak hayızı 15 güne bağlıyor. Ahmet bin Hember Rahimahullah mezhebi yani mezhebin cumhuru çoğunluğu Ahmet bin Hember'in görüşüne bağlı kalmadılar. Onlar 17 gün diyorlar. Ahmet bin Hember Rahimahullah 15 gün diyor. Dolayısıyla İmam Şafii ile İmam Ahmet bin Hember Rahimahullah her ikisi de hayzın en çoğu 15 gün olduğunu ve en azı da bir gün bir gece olduğunu. İbn-i Teymiye ve onun çizgisinde olan selefi alimler özellikle bu çağda yaşayan veyahutta da yaşamış, vefat etmiş bu büyük alimlerden örneğin İbn-i Üthemin, İbn Üthemin İmam İbn-i İmam İmam İmam Elbani rahimahullah ve diyorlar ki hayzın başlangıcı yoktur çoğu sayısı da yoktur yani hani bunlar en azı 3 gün veyahut da 1 gün 1 gece en çoğu 10 veyahut da 15 veyahut 17 gün İbn-i Ütemir Rahimahullah İbn-i Teymiye'nin görüşüne katılarak Elbani dahil olmak üzere diyorlar ki hayzın başlangıcı yoktur yani yoktur bir saattir, iki saattir, bir gün, bir gecedir yoktur. Kan, hayız kanunu gördüğü an o kadın hayızlıdır. Kesildiği an o gün nedir? Temizlenmiştir. Dolayısıyla <gülüyor> bu görüşe göre bir kadın bir saatlik kan gördü. Bir saatlik kan gördü. Ondan sonra kesildi. ikinci saat, üçüncü saat, beşinci saat derken birinci gün geçti. İkici gün geçti. Temiz olduktan sonra ve bu şekilde namazını ne yapıyor? Kılıyor. Peki beşinci gün kan gördü. Gördüğü kan gerçekten de yüzde yüz kanıdır. O zaman ne olması gerekiyor? Bu arada kılmış olduğu namazlar bu görüşe göre namazı sahihtir. Çünkü hayız kanı kesilmiştir. Dolayısıyla hayız kanı kesilince bu kadına düşen görev nedir? Temizlenip namazını kılmasıdır. Ve bebeğiyle cinsi münasebet yaptıysa eğer evliyse tabii kız değil. Mesela kız değilse. O zaman bu cinsi münasebetten dolayı da günahkar değildir ve kılmış olduğu namazlar hepsi sahihtir. Ancak tekrar bu kanı gördüyse, gördüğü, gördüğü bu kanı gördüğü günden itibaren kesilinceye kadar tekrar kadınla oluyor, hayızlı oluyor.